الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتديا لأولا هدانا الله وما تنفيقه وعاكصامه إلا الله فسبحان الذي قال في كتاب الكريم <سؤال> ما تشاء إلا أن يشاء الله صلوا على رسولنا محمد الله صلوه صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوه أهل وحسن Salliul ala şefiii-i zinu bine muhammed Allahum salli Muhammedin ala ala ve Şimdi Başlıyor kitaba Evvela Elhamdülillâ rabbil alemin Her kitabın başında neyle başlıyoruz? Bütün amkler Alemlerin Rabbi olan Allah'a bu Fatiha-i Şerife'den iktibastır. Zaten Fatiha-i ve Kur'an'ın da Fatiha'sı başıdır. Hamdsiz işe başlayan sonunu getiremez. Bütün hamdler Allah'ımıza mahsustur. Bize bu meclisleri nasip etti elhamdülillah. Şimdi biz de bunun için hamd edeceğiz. Her zaman nasip olmaz. Herkes kula nasip olmaz. Vel akıbetü netice güzel sonuçlar kime mahsus olacak? Lil muttakîn meşhur bir dua değil. vel akıbetü bilmuttaki akıbet ne demek güzel sonuç kime mahsustur müttakilere müttakiler kimlerdir takva sahipleridir takva sahibi olmayanların nesi yok saadetten nasipleri yoktur akıbetleri güzel olmayacak sonları kötü olacak takvanın nesi var bidatı var nihayeti var bidatı nedir İslamdır ve imandır Bizde de bu vardır. Elhamdülillah. Bir de nihayeti vardır. Nihayeti yüksek seviyedir. Ortası emirleri tutup yasaklardan kaçmaktır. Alası kalbi Allah'ın dışında her şeyden korumaktır. O tabi kalp işi biraz e, zordur. Saadetin nesi vardır? Mertebeleri vardır. Evet. Her kim yarın ahirette peygamberlerle sıttıklarla, şehitlerle ve salihlerle yani hesapsız ve azapsız e, cennete gireceklerle haşrolmak isterse istiyoruz da. İsterse ne yapmalıdır? E, takva'nın en ala derecesine. Yani tarikattaki seyri sülükün, yani kalbi Allah'tan gayrı her şeyden kurtarma tasfiye operasyonu mertebesini kazanıncaya kadar bu konudaki incelikleri araştırmalıdır. İnce, ne kadar incelik var? Şüpheliden bile sakınma meselesi işte bu. Yani şüpheliden bile sakınırsa bunun nesi olmaz? Ahirette hiç hesap azabı olmaz. Şüpheli bile ne yapar? Adamı biraz bekletir yani maşerde. Zor iş ahiret. Ahiret çok ince iş ahiret yani adamın odunundan bir kıymık koparmış ya bir kıymık şöyle artık kürdanla yapacaktı ne yapacak ki küçücük bir şey kıymık orada odun da kimin olduğu belli değil yani işte bir odunu tümünü alsak götürecek bize ne olur da adam makamı yüksekse hemen manevi ihtar gelmiş bunun hesabını sormadan çenete giremezsin buyurulmuş ona bize niye buyurulmuyor herifin kamyonunu bile çalsak götürecek Bize buyrulmuyor çünkü biz muhatap değiliz yani. Muhatap bile değiliz çünkü helal aran ver Allah'ın sınıfındanız. Ama adam o makama gelmiş ufak bir işte adama hemen tak ihtarı çakıyorlar. Takva büyük iş. Ama ben cennete gireyim de, sonunda cennete gireyim de, zaten girdikten sonra çıkmak var mı? Yok. E sonunda gireyim. E başında... Ya biraz cehenneme girsek de, azap görsek de, sitem çeksek de idare ederler, oralarda da geçeceğiz, ne yapalım mecbur falan derse bu adamın imanını son nefeste kaybetme tehlikesi vardır. Niye son nefeste kaybetme tehlikesi vardır? Bir miktar azabı, cezayı, Allah Teala'nın etabını, etab yani niye böyle yaptın sitemleri falan, bunlara sanki razı oluyor havası vardır bu çok tehlikelidir insan günahsız olamıyor o ayrı bir şey M mesele ne mesele hiç azap görmeden Rabbimin sitemine maruf kalmadan cennete girme niyeti taşımaktır bu niyeti taşımıyorsam hani bunu becermek demiyorum ama niyetinde bile ya ben sonra da cennete girsem yine razıyım falan işte bu edna ile e, aşağı derece ile yetinmektir ki Dünya meselelerinde edna ile yetinmeyenler en alasına talip olanlar ebedi ahiret hakkında en düşük seviyelerle idare etmeye kalkarlarsa bu imanın zafiyetinin göstergesidir. Şüphesiz inanan şurada kaç gün kalacağım belli değil orada ebedi kalacağım kesin bu insan oranın efendim ebediliğini önemser. Nasıl öyle ben? Sonra girsem de olur. Olacak iş değildir. Onun içindir ki akıbet kimlerin olacak? Takva sahiplerin olacak? Rabbim ölmeden evvel takvanın üç basamağını da bize kazandırsın. Amin. Vessalatü vesselam. Bir kitap başlıyoruz. Ders. Ya, talebe olma niyet edin. Boşuna dedik? Salat Allah Teala'nın rahmetleri, feyizleri, bereketleri, tecellileri ve selam, selamları, e, bütün, efendim, inananların selamları, artık bütün varlıkların selamları, ala nebihi, onun peygamberi üzerine olsun, kimdir o? Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri ve alihi, onun a.s.v. ve sahbihi, sahbihi Sahabesini Ali eli i beyti Ehl-i beyt Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma anamız, Hasan Hüseyinler, kızları Eşleri, ehl beyti Hane halkı ve sahbii, sahabeleri Sahabeleri Onun sohbetinde bulunanların Üzene olsun, ecmain Hepsi, niye ecmain Diyor, işte şimdi sapıklar Var ya, ben Muaviye'yi sevmem Diyen sapıklar İşte o sapıklara, zıttına ecmain. Ne demek ecmain? Sahabe ise bir tane bile istisna edemezsin. Hepsinin üzerine salat selam edeceksin. Sahabe ise. Anladınız mı? Yezid'i konuşmuyoruz. Yezid sahabe değil. <gülüyor> Hazreti Muaviye deyince bir o. Ya Çocuğun yaptığı pislikler babasına yazılmaz. Nerede görülmüş bu sapıklık? İylem. Yani, şunu bil ki diyor bu kitabın başında mukaddime yazan eski talebelerden biri önceki talebelerden biri kimin talebesi? İmam Gazani Hazretleri'nin talebelerinden biri adı da bakalım var mı ama sanki adı geçmiyor yani bu eyyühenvelet ey oğul risalesi buna yazılmış fakat yani ismini görmedim belki başka şehirlerde var mı bilmiyorum Evet eski talebelerden biri e, lazeme devam etti hizmete şeyh, İmam Gazali Hazretleri'nin hizmetine Din, dinin süsü. Kim dinin süsü? İmam Gazali Hazretleri de dinin süsü ne demek? Mübarek adam o kadar hükket, delil, burhan getirdi bu İslam'ı müdafaa için, heyli sünnet müdafaa için, onun için din-i din İslam sanki onunla bir zinet kazandı yani lakabı. Hüccetil İslam. İslam'ın nesi? Delili, delil. Hüccet ne demek? Delil. İmam Gazali kimdir ya sen ne diyorsun? Şimdi İmam Gazali'yi beğenmiyor. O mağazamı beğenmiyor adam bırak. Neyi Allah Allah. Koca İmam Gazali. Evet. O zaten dersine devam etti. Hizmetine demek dersine yani. Evliyaullah, alimlere hizmet eden. Ne yani onlara efendim takunyasını taşıyacak, e, peşkir getirecek, yemek getirecek. Sadece bu mudur? Onların yanında hizmet eden ne yapar? Bütün ilimlere e, vakıf olur. Kimdir bu Şeyh Efendi İmam? İşte İslam'ın delili, dinin süsü, ziyneti. Ebi Hamid. Yani bu künyesi Hamid'in babası Muhammed Ibn-i Muhammed Ibn-i Muhammed El-Gazali Iman-Gazali'nin ismi ne? Muhammed Iman-Gazali'nin ismi ne? Muhammed Gazali nispeti yani evet. e, Efendim Adı Muhammed Babasının adı yine Muhammed Dedesinin adı yine Muhammed Yedi dedesine kadar Muhammed Semerkand de Semerkant'te bir mezarlık var. Efendi Hazretlerimizle de gittik. Birkaç defa İmam Maturidi orada yatıyor. E tabi orayı bu Rus işgallerinden tabi 70 sene komünizmin elinde kaldı oralar. O zaman hep mezarlıkları bozmuşlardı yani. Hatta bir İmam Merginani var meşhur Hidaye kitabı var ya fıkıh. Hanefi fıkıhı El hidayenin sahibi İmam Merginani. Onda mezarı neredeyse o zamanlar sorduk da işte bize bir el gösterdiler. mer Yahudi'nin evi evinin içinde mezar yani orada içki içiyor falan girdik ziyaret edelim bize de izin verdi falan ama tabi tahta o da yani altındaymış koca İmam-ı yani oradaydı mesela o zaman sonra uğraşıyorlardı ediyorlardı Bir sonra gittiklerimiz elhamdülillah oraların tümünü istimlak etti Müslümanlar yani sonra mezarlık ama tabi yerler kayboldu yani hangi zat nerede yatıyor İmam Maturidi de orada yatıyor Efendim Muhammed bin Ali yalnız o mezarlıkta 73 müctehit atıyor. 70 Hanefi mezhebinin içinde yeni mezhep kuran değil. İmam-ı Azam gibi değil de Hanefi mezhebinin içinde İmam-ı Şer gibi mezhep içi müctehit. Mezhep içinde müctehit 73 atıyor derdi. Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretleri Medine'deki derdi orada 73 müctehit atıyor. Ha o, o mezhebin özelliğini biliyorsun o özelliği kendi adı Muhammed olacak babasının adı da Muhammed olmazsa oraya gömülmüyor o zamandan beri mutlaka babasını ve kendinin adı Muhammed olanlar oraya gömülebiliyorlar sefer Yani evet. bu ismin faydası var mı? E, ismin faydası var Kaside-i Bürde şerhinde Şehzade Hazretleri e, İmam Gazali'den naklediyor Ben de diyor çocuklarıma hep Muhammed ismi verdim, babalarım da çocuklarına Muhammed ismi verdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri de hep çocuklarına, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin adı ne? Ahmet. Tabi o da Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem iş mi? Ahmet. Ama bütün çocuklarının, torunların hepsi adı ne? Muhammed. E, İmam, İmam Masum diyoruz mesela oğlu halifesi, Muhammed Masum u. Muhammed Masul, Muhammed Seyfet-i nebu Muhammed Sıddık, vefa, Muhammed Said, hep Muhammed. Bașlarına illa Muhammed ismi vermiştir. Allahu Teala e, Habibine buyurmuş ki Sallallahu aleyhi ve sellem, Cevrâ-i Asânâbâ asasıyla, اِنِّلَا مُحَذِّبُ مَنْ سُمِّيَ Senin adınla isimleneni ben ateşle azap etmeyeceğim senin adınla, isimlerine ne? ateşle azap etmeyeyim. bir rivayette ateşle azap etmekten haya ederim. haya ederim. Ee, yani onun için birçok mevahibiyle dünniye diye bir eser vardı muhteşem. Nankas Talani'nin mevahibde de bu rivayetler e, zikrediliyor. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayette ne diyor? Ee, bir kul allah Teala'nın huzurunda durdurulur. Ve Iki kul Iki kul Allah'ın huzurunda durdurulur Yukafu abdani Beyni edeyi la Mahşer günü iki kul Allah'ın huzurunda durdurulur Fe cenneti Bunlar cennete gitsin Buyurulur Onlar da derler ki Rabbena biles te cenneti Ve amelen Bizim çok bir amelimiz de yok ama Biz bu cenneti neyle hak ettik derler mübarek ne kaşınıyorsun daha işte git dediler git belki giren bir daha çıkmıyor isim karışık burada olsa bir gir daha da çıkmaz zaten isim karışıklığı olur bu ya ama işte neyse fekulullah teala el cennete mevla buyurur ki onlara buyurun girin cennete feynni elzemtu alâ nefsi ben nefsime ben zat Allah'ın nefsi olur mu? olur nefis zat demektir anladın mı? nefis ne demek? şahsı nefsi demek yani Allah'ın nefsi derken Allah'ın zatı demek yani ama Arapça'da kullanılıyor mu Allah hakkında kullanılıyor mesela ayet okuyacaksın burada konuştuğun zaman ve la galuga yok İsa Aleyhisselam Allah ne diyor maşallah ne diyor te'alemu ma fi nefsi ve la'alemu ma fi nefsike Maide suresinin sonu sen benim nefsimde olanı bilirsin ben senin nefsinde olanı bilemem bak oradan nefis Allah Teala'ya nefis itlak olur mu Anladın? Nefis kelimesi kullanılır mı? Nefsi Allah'ın nefsi ne demek? Zatı ama Türkçe'de yanlış anlıyorlar biz kullanmıyoruz. Ama Arapçayı tercüme ederken kullanılır. Allah'a şey denir mi? Şey denir mi? Şey misiniz? Sağlam biliyor musunuz yani? He? Benden duyduysa onu bilmiyorum. Duyduğunu da şimdi böyle ha dediğin zaman ha yapma yani. Ha. Bildiğin bir şeyi sonuna kadar git yani böyle yok, do, duyduğun doğrudur. Bak duy duyduğunu unutmamısın işte. Sadece duymak yetmiyor. Sonra da akıl lazım. Sonra da hafıza lazım işte. Hüsnü billah şey'en <gülüyor> laka'l eşya bedaten an cihasetti khali akaidde emali Allah'a şey deriz ama hemen peşine diğer eşyaya benzemez kaydını koyarız. Allah'a zat deriz ama altı yönden hali şartını koymakla. Hadi ne zat, şey şey Kur'an'da da var. Kul en yü şeylekberu şaheda. Bu ayet, "Habibim sor ki, şeylerin hangisinin şahitliği daha büyüktür? Hangi şeyin şahitliği, de, hangi şeyin şahitliği daha büyüktür?" Kul söyle ki, Allah'u şehid. Allah en büyük şahittir." Demek demin de ne söylüyor? Hangi şeyin şahitliği daha büyük? Allah'ın. O zaman ne demiş oluyor? Şey demiş oluyor. Ya bu Çünkü şeyin manası Arapçada nedir? Mevcut demektir. Mevcut ne demektir? Türkçeleşmiş ama var demektir. Vücut sahibi. Vücut deyince bizdekiler beden. Vücut yaptı falan. Ulan vücut yaptı kadar yanlış bir kelime olur mu? Vücut zaten varlık demek. Yani vücut yapılmaz ki. Beden kas yaptı falan gelir. Ama kelimeler, lugatlar berbat yani millette çökmüş dili bozdular diye yani e, lügatları şeyleri e, vücut varlık demektir mevcut var demektir şeyde mevcut demektir Allah'tan daha büyük mevcut var mıdır yani hakiki varlık ancak Allah mahsut evet ne buyuruyor ben nefsime yani buradan geldik buralara Rabbim ne buyuruyor o biz cenneti neyle hak ettik ya Rabbi soran iki kişiye ben nefsime lazım kıldım ki en la udhilenna rahmen Muhammed ahmedu ve muhammedu İsmi ahmed ve muhammed olanları cehenneme sokmayacağıma dair kendime karar verdim kendi kendime de. e tabi ki bu yani kendin kafir olursun dinden çıkarsın ehli sünnet de, o ayrı bir şey ama müslüman olup da bu isimlerin faydası var mı faydası var ya Evet. Evet, her hangi Hazreti Ali Efendimiz olduğu yolları ne bulur. Ma'mun Ma'idetin habarı aleyhisselam Ahmed ve Muhammed bir sofrada Ahmet ve Muhammed isminde kim bulunursa billaka tessevva de derke el menzil o evi o sofrayı Allah kutsar. Mukaddes kılar. Evet, fikir fikul değil. Allah iki kere o eve o haneye bereket yağdırır. Kutsiyet atfeder. Efendim So, sofrada olanlar yemeğe bereket sofrada bulunanlara bereket evet efendim ee, istişare yapılacağı zaman mutlaka Ahmet ve Muhammed adında olan birini istişarede bulundurmak uygundur şart değil uygundur o istişareden iyi netice çıkar yanlış yanlış karar çıkmaz diyor rivayetlerde bunlar önemlidir onun için siz en iyisi çocuğunuza verin de yabancılardan ikide bir beni falan çağırmayın ya yani. Zaten gelemem yani. Hatta <gülüyor> Ahmet arayacaksınız ya mübarek adam. <gülüyor> Sizin evde de bulunsun bir Ahmet. Akraba da bulunsun bir Ahmet yani. Yemekler yabancıya gitmesin mübarek. Sofraya çağıracağız yani. <gülüyor> yemekler evde kalsın yani. Evet. Hadis herzene buyuruyor ne? Gürgürtül Muziy isimli eserde, bunları Hadimi Hazretlerin aklediyor. İmam Vazhan'in bu eserini şer etmiş. Konya Hadim'de yatıyor. Büyükelçi Allah'tan gidemedim. Gidemediğim yatırlardan biri. Aklınızda bulunsun yani. he İşte gidelim de gidemedim. Hadime çok ne dedim? Geçen biri de geldi oradan, dedi ki seni o kabrin başında dua derken gördüm. İnşallah dedim geleceğiz demektir. Hadim kazası. Konya'nın hadim. Yüksek bir yermiş. Orada yatan Hadim'in, Büyük Veli, Büyük Alim, onun eseri. Bu Mamgazan'ın bu şeyini şerh etmiş o şimdi. Bu şehe o. Evet. Edduratül Muziye'den, o da başka kitaptan naklediyor. Hocam hocası kitaptır. Nakil kaynaksız konuşulmaz. Hadis-i şeriflerine buyuruyor. Memhulü delev mevlûb. Kimin bir çocuğu olur da, bir çocuğu doğar da, Füsemma Muhammed'en, onun adına Muhammed takarsa ve <gülüyor> bana olan sevgisinden ve benimle bereketlenmek için kana olurluğu fil cennet orada çocuğu da doğurduğu da cennette der evet bu da şöyle rivayet ediliyor memnunüleri <gülüyor> selat ve üç tane oğlu olup da biriyle ahmet ya da muhammed takmazsa bana cefa etmiş olur. Yani bana karşı soğuk davranmış olur. Yani diyelim. Bir Türkçe izah olarak. Yani e, meşverelerde sofralarımızda, evlerimizde ocaklarımızda, Muhammed adında Ahmet adında e, kişilerin bulunmasında müstehaplık vardır. Yani farz değil, vacip değil. müstehap yani. Hoş görülmüş, sevgili görülmüştür. Enes hadisinde Rabb-i Allah, "Sen mü evladekun bismu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarınıza Muhammed ismini takın." Hadis-i şerifte de Nebi (s.a.v.) "Esmev bel ismi velâ tekennel bi küyyeti koyabilirsiniz. Künyemi takmayın." Künyesi nedir? Ebu Kasım. Ebu Kasım, künyemi kullanmayın, ismini takın. Bu da sahihte geçer. Feyler senmetümu Muhammeda. Çocuklarınıza Muhammed ad takarsanız, teberru'un ve ikrimum, onlara iyi davranın onlara değer verin vel atquhul sakın e, suratlarına karşı yüzlerine kötü sözler söylemek saymak falan ağzına burnuna bilmem ne edeyim falan aman aman sonra melekler sana ne ederler bilmem ne ederler onu ben biliyorum böyle Muhammed adında, Ahmet adında olanların e, suratına, e, efendim, uzuvlarına, efendim, ne yapmayın? Takbih, ifadeleri, çirkin, müstehcen, kelimeler onlar hakkında kullanmayın. Muhammed Ben adı Ahmet ve Muhammed olanlara özel şefaat edeceğim. Ve eşfak ümmetikülya. Ümmetimin tümüne de genel şefaat edeceğim. E, bu da önemli. Herkesin de adını Ahmet, Muhammed diye değiştirmesin yani. Ondan sonra da ne olmaz? İşte kimse kimseyi tanımaz yani. Bu sefer ben yine kurtarırım cüppeli Ahmet. Cüppelisi var ya. Sen ne yapacaksın? Şalvarlı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Enterıklı mı yapacaksın? Ondan mu yapacaksın? Yani ona göre işte bir şey takacaksın başına yani. Herkes Ahmet olursa da o da olmaz yani. Allah babamdan razı olsun. Amin. de babalarımızdan Müslüman ismi taktıkları için bize. Güzel isim. Çocuğun babası üzerindeki haklarından biri nedir? İsmini düzgün takacak yani. İsmini bozuk takarsa yani o isimler ne olmaz? Efendim, adamlar kafir ismi takıyorlar ya. Neymiş? Türkmüş. Ya ne yapayım Türkse, Kürtse ya bana ne? Adamın geçmişi kafirse bir kafir yani İslam'dan önceki bir isim kafir adı bu takılmaz ki ya. Değil mi şimdi? Ama Oğuz takılır. Onlar hep Müslüman yani. Değil mi? Orhan takılır, Orhan Gazi. Yani bunlar tamam. Hem Türk büyüklerimiz hem Müslüman büyüklerimiz bunu takılır. Ama şimdi bir geriye gittiğin zaman İslam'dan nasibi olmayan yani büyük takmıyorlar Allah'tan yani. Hülagü'de takabilirler yakında da. Sıkıntı. Neyse şimdi bir şey deyip de başıma iş açmayayım diye biraz yandan dolanıyorum yani evet yine bir rivayette zikrediliyor ki adam mahkemeye verirler ondan sonra uğraş da dur efendim bir evde adı Muhammed olan biri varsa ehline geniş gelir hayrı çok olur melekler hazır olur şeytanlar dahi olur bırak olur melekler ekrim-i isme habibillah melekler derler Allah'ın sevgilisinin adına ikram edin yani adına. İşte tabii taşımak meselesi yani. O adı taşıyan da ne yapmayacak af kendine sövdürmeyecek yani. Sen şimdi "Ne laf açık bu dediğine doğru emin dinle. Fe subbullah adlen bi gayr." Toplara sövmeyin onlarda Allah'a sövmesin diyor. Yani batıl olduğunu söylersin ama hakaret var. söversen Allah'a sövdürürsen günahı sana yazılır. Hadi şeyde ne böyle ananıza babanıza söyleyin. Dediler ya Resulallah ben anama babama niye söyleyeyim? Dedi ki sen adamın ana babasına söversen o da senin anana babana söversen sen kendi anana babana sövmüş olursun. Niye sövdürmüş olduğun için? Şimdi bunlar çok önemli meseleler. Yani adın Ahmetse, adın Muhammedse, yani veyahut da neyse sakalın varsa, yok hacıysan, falan bunlar bir vasıftır. İslam'ın sembollerindendir, tepsil etmektedir. Bu durumda da ne yapmayacaksın? He şimdi trafikte söylüyorsun yani, herkes sıraya girmiş. Sen uyanıksın göğe, solluyorsun orada arkadaş, bir tane arkadaş. Ya dedim yapma, bize söndüreceksin dedim. O da beni bir yere yetiştirecek, geçti oradan köprüye girecek, yahu yapma dedim bana sövdürecek, tam dememe kalmadı, o da zıntıya durdu, onun da önü kıyamete kadar açık İşte işte, orada bir yerde tıkandı, Arkadan da biri de tam o arada onun önüne girecek diye sapacak, o da ona yol vermedi, bu zaman açtı camı, açar açmaz dedim, bir var ya dedim, ya ben yalan konuşmam kardeşim, bir dakika evvel dedim ki bana sövdüreceksin dedim bak, Çünkü neden adım Ahmet meselesi değil Sakalımız falan var şimdi Cık. Dedim bak bana sürdüreceksin Dedim yapma dedi şudur şu mudur bir şey olmaz ne bir şey olmaz Herif geldi açtı camı Genç bir çocuk yanında da açık bir kabım var O da ben de açtım camı Ben kasıtla açtım şimdi çünkü ne söylediğini Duyayım da Açtım camı şimdi Dedi ki O bana bir şey demeden Dedim ki ona habu şoförü var ya dedim Buna dedim yapma Dinlemedin, ceza ferdidir, İslamiyet'e göre, günah ferdidir be, ben onun günahından besindim. ben şoför değilim, ben arabayı süremiyorum, bunu böyle yaptı dedim. Ne dersen de buna dedim şimdi. <gülüyor> dedi ki, çocuk namaz da namazla tamam genç bir delikan. ben dedi seni sabahlara kadar dinliyorum dedi, şimdi bu yaptığın oldu mu? Lan ben mi arabayı, ne <gülüyor> <Be> kafasız? <gülüyor> bu yaptığın o kadar beni din dinliyorsan kendine dinliyorsan, ne? Uyuyamayan beni dinliyor nenni diye. <gülüyor> Kaç kişi var öyle diyor ki sabah uyum, uykum kaçtı mı seni dinliyorum. <gülüyor> ey sen de bedava nenni çalanı dinle. <gülüyor> ne beni dinliyorsun? Hayır dinle de bir şey öğren de Namaza başla beni dinliyormuş. Gülün diye mi ağlayan diye mi? Belli de değil. Hani yanında anası gibi biraz yaşlı kadın. Ya diyor annesi de diyor bak diyor hoca diyor ya. Ya niye böyle yaptın sen? Birazdan böyle uzatmak artık onu falan. taşı uzatırsan benim bir cevabım yok. Ben razı olmadığım işte Allah bana sormasın. Ama yani dikkat etmek lazım. Sakallıysan, hacıysan, hocaysan şimdi benim zaten adım mıyım değil. Kendimi de tanıdılar şimdi herkes. O da ayrı bir sıkıntı. Yani yanlış yapma payımız hiç kalmadı. Kendimiz de tanıdığımız için. Ama sen ben meşhur adam değilim diye rahat hareket edemezsin. Çünkü meşhur adam olmasan da sakalım varsa Sarı'n varsa, cübben varsa, çarşafın varsa, üzerinde bir İslam nişanı tesettürün varsa, yani dine gıcık olan biri senin şahsından geçip bu sakallılar, bu cübbeliler demeye başlar. O zaman yani adından öte direkt İslam'a da söndürürsün. Dikkat olacağız, Müslümanlık kolay iş değil. Yani İslam nişanlarını taşımak da kolay iş değil. İnşallah biz bunu taşıyacağız. Biraz külfeti olabilir dünyada. Buna da kaptanacağız. Ama ahirette de bunun şerefine ne ayrılacak? Bunun bir şerefi var ama bir zahmeti de olacak yani. Kolay bir şey değil. hizmetlerinin hizmetinden daim oldu. Eski talebelerden biri. Oradan onun adını söylüyor. Kim işte adı? Muhammed bin Muhammed bin Muhammed El-Gazali Hazretleri. Onu söylüyor. Ve galebit tahsil onun yanında tahsille meşgul oldu. Ve biratil ilmi aleyh o Şeyh Efendi Hazretlerinden ders okumakla meşgul oldu. Hatta cema'a bu talebe ne yaptı? Cem etti, topladı. En ince ilimleri Tefsir, hadis, fukui, akalit, tasavvuf, Hepsini yuttu. Vestekmele, kemale erdirdi. Fe ile nefsi, Nefsani faziletleri, ne demek? Ilim, amel, ahlâf, Melekâta Hanîde, Örgüye değer melekeler, kabiliyetler, Geliştirdi. Fümme nevu Sonra bu talebe, Tefekkâra yevmen, Bir gün düşündü, daldı, gitti. Fihâli nefsihi, Benim durumum ne olacak? İlimleri yuttu. Amelleri de bütün şey yapıyor. Hiç eksik yok. Tasavvuf da tamam. Yani nefsini de tezki etti, terbiye etti. Fakat yine de benim halim ne olacak diye düşünmeye başladı. Çünkü tefekkür ne demek? Düşünmek. Yani bir insan sonunu düşünse, imanlı ölebilecek miyim diye düşünse, ölümüm nasıl olacak, sonum nasıl olacak diye düşünse. Bu nedir? En büyük tefekkür, tefekkürü sana, hayırlı min ibadet sene. Bir saat tefekkür, bir sene gafletle ibadetten hayırlıdır. Bazı ribadelerden siddin sene, 60 sene, bazı ribadelerden sebzün sene, 70 sene normal böyle alışıva gelmiş örf adet kabilinden yapılan ibadetlerdense bir an düşünmek. Ne olacak ya Rabbi benim durumum, sen ne büyüksün ben ne rezil durumdayım. Bu şekilde bir düşündü. Bali, Neticede aklına geldi ve kale kalbinde kendi kendine düşündü. İnsan evvela nerede konuşur? Kalbinde konuşur. Konuşacağı şey insan evvela nerede kurar? Kalbinde, aklında kurar yani. Ondan sonra dile döker değil mi? Çoğu kere ne konuşacağım diye giderken düşünürüz bir yere birisiyle konuşmadan evvel. Dedi ki -fara ben okudum. En -min -el -ulum. E, türlü türlü ilimler okudum losaroftu harcadım rayana umri ömrümün en kıymetli dönemini kuvvetli dönemini ala taallumiha bu ilimleri öğrenmek üzere ve cem'iha toplamak üzere sarf ettim an, şimdi ise yendegi gerekir ala aleyye aleyye bana ne gerekir en aleme bilmem gerekir. E, neyi bilmem gerekir? Ey en nev'aha ilimlerin hangi çeşidi yanfauni bana fayda verir? Gaden kıyamet gününde yarın. Yarın ne demek yarın? Yarın ahirette. Hep hocalar konuşurlar ne derler hep? Yarın ahirette. O yarına dikkat edelim. Ayet-i kerimede de bunu buyur. Veltenzur li'cun ma demet İghadin, haşır suresi Levenzelna'nın hemen üstündeki ayeti de ne buyuruyor? Her nefis yarın için ne hazırladığını düşünsün. Yani çünkü dünya bugün, ahiret yarın. Bu kadar yakın yüz 100 sene, bin sene bile bitmiş, bizimki bitmeyecek? Ömürler bitmek üzere. Yarın ahirette bana hangi ilim fayda verecek? Şimdi kardeşim, mühendisliği yutsun hendese, cebir, matematik yani. Ee, kozmografya yani e, gök bilimleri efendim şimdi ne diyorlar işte astronomi diyorlar efendim e, tıp hikmet doktorluk fena dolu ilim var yani ben ya ahirette bu ilimlerin hangisi bana yarayacak ve yunisuni benim vahşetimi defedecek bana ünsiyet ve huzur verecek nerede? fi kabri mezarımda benim yoldaşım hangi ilmim olacak şimdi bu kadar ilim dalında çalışan var mezarına hangisinin ilmi gelecek yani fayda verecek ve eyyuha hangi ilim la enfe'u hatta etruke'u hangi ilim ben onu bırakmadıkça efendim fayda vermeyecek eyyuha hangi ilim <gülüyor> hangi ilim bana fayda vermeyecek hangisi verecek hangisi vermeyecek Verene sarılacağım, mezarda fayda vermeyeceğini anladığımı hatta etrukehu bırakacağım. Yani vakit geçirmeyeyim, ömrüm gidiyor. Neyi okuyayım, neyi dinleyeyim yani? Bırakacağım diye düşündü. Kemal kuala sallallahu teala aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor, Allah min ey Allah ben sana sığınırım, min ilmin bir ilimden ki, la yenfe'u fayda vermez ola fayda vermeyen ilimden sanasun. Ve evet. min kalbin la senden korkmayan kalpten sanasun. Ve min cehmetin la yaş akmayan, senin korkunla yaşarmayan gözden sanasun. Ve min nefsin la doymayan nefisten sanasın Ve min du'a illa işitilmeyen, kabul görmeyen duadan sanasın Sığınmadığı bir şey bırakmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Tabii ki haram ilimler zaten hepten şey. Felsefe, şahbaze, efendim, hoca bazlık, sihir bazlık, evet. birçok mesele var. Ama bazısı da faydasız hepten. Feste merat, süre gitti, hazil fikr atıyor, bu düşünceye bu talebede talebederken. Şimdi öyle hoca yoktur yani tabi ki. Bütün ilimleri İmam Gazali'den okumuş yani. Talebe deyince talebe işte ders okuyan herkese talebe ama onun seviyesi sen şimdi talebe deyince o ben hocayım o zaman deme yani. ve Bu düşünce onda e, bir zaman sürdü gitti. Hatta Ketev ile Havratı Şeyh Hüccetil İslam el Gazali e, Rahimellahu Teala o mübarek e, büyük Veli İmam Gazali Hazretlerine bir mektup yazdı. E, bu mektubunda istiftaen e, niçin yazdı? fetva sormak için. Yani görüş almak yani. Fetva, görüş e, almak istedi. Ve selanun Şeyh Efendi Hazretlerinden sordu. mesela ile bir takım meseleler e, efendim fıkıh meselelerinden de bazı şeyler sordu. Olabilir. Ama en mühim ahiret azığı için sordu. Veltemese istedi nasiheten bir nasihat istedi ve dua'ın bir de dua öğret bana dedi liyaqra <gülüyor> fi dua vakitlerinde kabul saatlerinde Mekke Medine gibi kabul yerlerinde kutsal yerlerde falan o duayı yapacağım. Bir de dua hazırla bana bütün dualardan süzme. İstediğim. Uya, uyanık yani. Kale ey zalik o talebe sonra kendi kendine şöyle söyledi ve şöyle düşündü. Ve en-kehane musannefatü şeyh el-imam İmam Hazretlerinin musannefatı. Ne demek musannefat? he? Musannef ne demek? Musannef tasnif edilen. Tasnif ne demek? Tedfin edilen, yazılan kitap yani e, İmam Hazretleri'nin kitapları. Ne kadar kitabı var? Oho! Bir hesap yapmışlardı Dur bakayım. Mübarek zatın şeyi çok. İlimlerin kimsenin yazamadığı kadar ilimler alimler tasnif ettiği kitapları saymışlar, ömrüne bölmüşler her güne çocukluğu dahil yani ergenliği, çocukluğu yaşadığı hayatın her gününe dört tane büyük sayfa düşmüş yazdığı yaşadığı günün her gününe dört tane büyük sayfa şimdi o on yirmi sayfa olur, eski usulü o eski yazılarla böyle yazıyorlar bir kitap çıkıyor ondan el yazılarla. ömrünün her gününe İmam-ı Gazali Allah Allah Allah Gittim ziyaret ettim Ta İran'a gittim onun için yani. İran'da o kadar sıkıntılı yer Göstermiyorlar mezarını Şaşırtmak için yanlış bir yer Ders okuttuğu yeri mezar diyorlar millet oraya gönderiyorlar Mezarı tarlanın ortasında Resmide var resminde çektik biz onu ziyaret Sonra yetkililere söyledik ne yaptılar bilmiyorum İran devletiyle görüşülse de hani O mezar bir çevrilse Tarlanın ortası çökmüş göçmüş. Koca İmam Gazali orada ya. Allah Allah. Böyle yapmışlar ona. Ehli Sünnet'in hücreti ya, 13'ün onu kaybettim. Bütün Ehli Sünnet imamların mezarlarını kaybetmişler yani. Ya. Allah'ım tekrar ihya etmeyi nasip. Amin. Kitabının adı ihya gibi. Amin. Eli Sünnet nişanlarını İran'da da ihya'ya bizi muvaffak etti. Amin. Amin ya Allah. Bütün oralar Ehli Sünnet diyarı. Amin. Tebriz, Efendim, e, Tuz, Maveraünnehir, Horasan, hep oralar ecdadımızın yerleri yani. Bütün velilerin, alimlerin, kabirleri orada. Ne kadar veliler var ama. Ya Beyazıt'ı orada, Ali Hasanı Karkani orada, bu Ali Faramedi orada, Ehli Ehlibeyt'ten çok var orada, Mahmud Gazaliler, neler neler neler. Hatibi Tebrizili, yani Hafız Şirazi'ler, Hafız Sadiler hep orada yani. Ama maalesef işte Safavilerin işgalinden beri böyle bir vela geldi. Evet. Bu mübarek zat İmam Gazali Hazretleri İhya Ülüm biliyorsunuz. Onun en büyük kitabı nedir? İhya Ülüm din ilimlerini İhya evvela felsefeyle de çok uğraştı. Sonra felsefenin sonu olmadığını anladı. O tehafütül felsefe, felsefecilerin nasıl batıla düştüğü hakkında da kitap yazdı. Sonra e, bu i̇bn Sina gibi, Farabi gibi e, felsefeyle uğraşan, tıpla, tıpla uğraşıyor, kötü değil de tıpla felsefeyi karıştırıp felsefeyle uğraşanların sapıttığını, Ehl-i Sünnet'ten çıktığını hatta dinden çıktığına dair de El-Munkizmine Balan, sapıklıktan kurtaran adında bir kitap yazdı. Sonra tasavvufa döndü. Tasavvufa döndükten sonra hakiki ilimleri buldum diyor. Bütün ilimleri yuttum ama Sürete, tasavvufa döndü zikir zikir. Emevi Camisinin minaresinde kaldı. Emevi Camisinin minarede duruyor minarede. Devamlı zikir. Ya riyazat aç susuz uykusuz. Ne zikirler ne Dedi ki alenen. Ondan sonra anladım ki kendini demiyor. Evliya Allah dedi alenen melekleri görüyorlar görüşüyorlar yani açıkça görüyorlar. O makamları gördüm dedi yani Evliya Allah'ın gördüğüne de itikat etiyorum diyor ne kitaplar yazdı ne eserler yazdı ki İmam Gazan İhyası gibi daha misli yazılmamış yani bir eser efendim bir alim eski ulemadan mağribte morak diyorlar ya o ülke orada adı da burada olacak Ebul Hacem İbnil Harzem bu alim büyük zat İmam Gazali'nin ihya kitabını işte e, incelerken baktı birkaç yer sünnete muhalif diye gördü kitaptaki birkaç meseleyi sünnete muhalif gibi gördü yani kendi de alim olduğu için dedi ki sultan o zamanın kralına da hatırı geçiyor artık devlette görevli bir alim olabilir Böyle yapıyorlar Osmanlıda da bazıları bir fetva çıkartıyor, bir naleyine. Efendim gitti dedi ki bütün ne kadar el yazma o zaman matbaa yok. El yazmana kadar ihya ulum kitabının nüshaları varsa hepsini toplayacağız, yakacağız. Allah bütün kitapları yani memlekette toplattı Fıkıhçılardan da akıl sordu, bazı fıkıhçılar da buna onay verdi. Kitapları yakacak. Ertesi gün bir yerde toplanmış Bütün ihyat nüsheleri yakılacak Efendim O gece rüyasında Bu alim zat yine adammış ki Rüyasına geldiler gel. Dayak yedi dayak Sopa yedi Tebrik abi dediği gibi yedi ama e, Yine büyük zatmış ki sopayı yedi Sopayı yemeyenler korksun yani Çünkü yaksaydı sopayı yemeden O zaman ahirette yakarlardı onu Sopayı dünyada yemek iyi bir şeydir rüyasında baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve gel. Yanında da Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu teala anhüma i̇mam Gazali ayakta duruyor. Elinde de İhya kitabı var. Dedi ki ya Resulallah bak şu benim kitabımı bir incele. Bunda bir bid'at varsa senin sünnetine muhalefet varsa bu adamın, bunu gösteriyor bu adamın iddiası doğruysa ben Allah'a tevbe ettim dedi. Yani yanlış bir şey yazdıysam ben Allah'a tevbe ettim. Yok eğer benim kitabım sünnete uygunsa o zaman bereketlerinden bana, feyizlerinden, bereketlerinden bana gönder. Ve bu hasbından da hakkını almamı sağla. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı eline mana aleminde oluyor. Tek tek varaka varaka yaprakları inceledi. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimler ondan zaten. anlaştı. Işte. Tek tek inceledi. Sonra dedi ki vallahi dedi bu güzel bir şey. Beğendim dedi bu kitabı. Sallallahu aleyhi. Ve sellem. Onun tasdikinden geçmeyen kitap muteber olmuyor ki kitabı ne samimi okunmuyor sonra. Hangi kitaplar kalıcı? Hangi alimlerin adı yaşıyor? Ona uyanlar, sünnetine uyanlar kalıyor. Sünnetten ayrılan bir birçok sapık alim geldi hangisi Hangisinin esamesi var yani? sonra Ebu dedi Sıddık'a uzattı. Sen de bak dedi. Hazreti Sıddık baktı Hazreti Ömer baktı ikisi de baktılar dediler çok mübarek bir kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu ki bu dedi sana iftira atmış o zaman bunun elbiselerini soy sırtını sopa atacağız iftira sopası 80 sopaya dedi ki bunun sırtını soy. soydular dedi ki müfteri had cezası 80 sopa sana vurulacaktır ona 80 sopayı rüyasında vurdu ama nasıl kalktı biliyor musun manter içinde. Ondan sonra ağrı sancı. Bir ay kamçı ağrısı çekti. Bir ay. uykuda yedi. Rüyada yedi. Ama uyandı. Bir ay kamçıların ağrısı sırtından gitmiyor. Ondan sonra bir de sırtına baktırdı. Sırtında bütün kamçı izleri. Hatta alimler diyorlar ki Bir çok kitapta da geçiyor bu vefat ettiğinde gömerken de yani cenazesi yıkarken dahi sırtında kamçı izi vardı o kadar gitmedi kamçı izleri ondan sonra efendim hemen sultandan kararı iptal ettirdi bütün nüsheleri geri adettirdi ya bu nasıl bir kitapmış mübarek bir baktı tam sünnete muafık buldu sopa yersen muafık bulursun Ya bu nasıl bir kıskı, e, mesele biliyor musun? Bu anlattığımız mesele hikaye değil. Bunu kim naklediyor kitaplarında biliyor musun sen? Bak kitaptan adını söylüyorum. Bu kitap İmam Suğut'i duydunuz mu Suğut'i? Koca İmam Suğut'i Mücedditlerden 100 senenin başında gelmiş. 910 10. 10. asrın Müceddit'i İmam Suğut'i Teşbih-ül Erkan isimli kitabında naklediyor. Kimden naklediyor? Teku İtti O Abdülahat Yafi'den. O babasından, o Ebu Labbaz Mursi İskenderiye'de yatıyor, evliyanın en büyük o kimden? Ebu Labbaz Mursi de bu sopayı yiyenden naklediyor o alim zattan kendi dinlemiş zaten ondan sonra bütün alimleri anlatıyormuş ölünceye kadar ihya'yı anlatmış demiş aman sahip ihya ümidin çok kıymetli bir eserdir efendim i̇mam Sübki İbni Sübki, tabakat Tabakat kitabı var. Tabakat Şafiye. Şafi ulemasının tabakaları diye çok büyük bir kitap. Neler anlatıyor orada? İmamü Şubki çok büyük allamec yani şafi Şafii mezhebi içinde yani işte yakın kam sahibi. Onlar geliyor bunu ben? Neden uydur hocam yani? İmam bu. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mana aleminde buluşmuşlar. İmam Gazali gösteriyor. "Her ümmeti kimahibrun keza. Sizin ümmetinizde böyle alim var mıydı?" diyor. Luna Musa Cem'le de diyor, o zaman onu imtihan edeceğim. Bunu diyor. Musa Cem de ona bir soru soruyor. İmam Gazali beş cevap veriyor. Kaç cevap verdi? Musa Cem bir şey bulamayınca cevaplarda Pesevler bu diyor ki mübarek ya bir sorunun cevabı bir, bir sorunun hakkı bir cevaptır. Sen uzattın da bu beş cevap verdin hikmete münasebet olmadı diyor. İmam Gazi dedi ki: "Allah teala sana sordu gidiyor. Mevat ilgimi Sağ elindeki nedir? Tura'dan da Kur'an'dan söylüyorum İmam Gazi. Nereden bilecek orada mıydı? Kaleyi asay. Sen dedin ki bu benim değneğimdir. O yeter diyor. Elimdeki nedir? Değneğimdir. Niye dedin diyor tevekküb ben -vale buna yaslanıyorum ve höşüb-i alâganemi koyunlarıma yaprak düşürüyorum ve-i evya benim çok işlerime yarıyor daha farklı işleri de var faydaları da var niye dediğin fazla cevap diyor e ben diyor allah Teala ile konuşuyordum lafı uzatmakta feyiz fazla feyiz almak için uzattım diyor. e ben de senin gibi lazım peygamberle konuşuyorum ben de mevzuyu uzatıyorum diyor ya dedi hakikaten bunun gibi ümmetimizde bizim yok dedi yani hoca imam gazali bu şimdi onun nasihatlerini dinleyeceğiz Şimdi derken tamam bugün ders tamam. <gülüyor> bu 24 saatte bitmez ey el velet. Yani kısa kısa gideceğiz tabii şimdi başına geldik. Şimdi bu talep diyor ki imam kocalar İhyası ve gayri diğer kitapları teşdemin hala cevabı mesahiyi benim sorularımın tüm cevabını şamildir. O kadar kitap yazdık ki mübarek müccetül İslam hepsi onlarda var mı var. Lakin maksuz değil. Benim maksadım ne? En yekübe şeyh hadeti fi Benim istediğim kabirde, ahirette bana yoldaş olacak. Vahşetimi ünsiyete çevirecek faydalı ilim ne? Ben birkaç yaprak, birkaç sayfada şey bunları toplasın, özetlesin. Tekur ma'yye Bu varakalar, karşı, koca ciltleri taşıyamam. İhyayı nerede taşıyayım o zaman? Daha da zor. Yollar izler. Ağaç sırtında gidiyorlar, yayan gidiyorlar. Şimdiki bile, arabada gidiyoruz yine bile kitabı taşıyamıyoruz. Ağır geliyor bize ya. Tekrûn-u Nâ'ye benimle beraber olacak müddete hayatı, hayati. Hayatım boyunca o yaprakları muska gibi yanımdan ayırmayacağım Neden? vaz? ne vaz var? Ve amelü bimafiyan. O varakalarda Şeyh yazdığı nasihatlerle amel edeceğin, müddet-i ömrü hayatın boyunca inşallah, Allah Teala, Allah Teala'nın dilemesiyle e, dilerse inşallah amel edeceğin. Ve ketübe şeyhu, şeyh hazretleri yazdı, hazir risalete, bu risaleyi yazdı, fi cevabihi, bu talebenin cevabında bu risaleyi yazdı. Ne yazdı? bir alem şunu bil ki, Eyhel veled, ey oğul, Velet çocuk yani evlat. Yaramaz haylat çocuğa velet derler. de aslında haylazlıkla alakası yok. Velet çocuk demek. Ey çocuk bil ki diye başladı. Hep başlarında en yüen velet diye gelecek. Hepimiz onun manevi evladıyız. İnşallah bize de nasihatleri çok kar edecek. İçimize işleyecek. Çünkü amel eden insan onun vaazı tesir eder. Siz beni dinlemiyorsunuz. Beni dinlemeye gelmeyeceksiniz. İmam Gazali Hazretlerinin dersine geleceksiniz. Ben şey ediyorum, Türkçe çeviriyorum. Türkçe çeviriyorum. Ba'si man rasala hada den dersuobacı inşallah. Tamam? Amin. Subhanallahi